Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa, inkârcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Dini bir terim olarak helal, şeran izin verilmiş olan, hakkında yasaklama veya kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dini, hukuki hükmünü ifade eder. Mübah ve caiz gibi terimlerle de ifade edilir. Mükellefin yapıp yapmamakta muhayyer bırakıldığı davranışları belirtmek üzere kullanılır. Tayyip ise aklı serim sahibi, dengeli, erdemli, temiz tabiatlı her insanın beğendiği, hoşlandığı, temiz, güzel, iyi ve yararlı bulduğu şeyler için kullanılır. Genel bir kural olarak eşyada as olan mübahlık ve helalliktir. Bu sebeple bir davranışın helal olduğunu anlamak için bu yönde bir açıklamanın bulunması gerekli değildir. Yasaklayıcı veya kısıtlayıcı bir hükmün bulunmaması yeterlidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kulları için serbest bıraktığı, helal kıldığı nimetlerin, güzelliklerin din adına herhangi bir haklı gerekçeye dayanmadan haram sayılmasını yasaklamış, ayrıca bizzat Hz. Peygamber'e hitap ederek Allah'ın helal kıldığı şeyleri kendisine haram kılmamasını istemiştir. Ahirette bütün inançlarının, eylemlerinin, ümitlerinin yıkılıp gittiğini gören inkarcı müşriklerin pişmanlıklarını, çaresizliklerini, kaygı ve korkularını kısa fakat son derece çarpıcı ve ibret verici bir üslupla yansıtan, böylece Allah'ın yardım ve desteğini kaybedenlerin ahiretteki yalnızlığını ve yıkılışını, gönlü hakikati açık insanlara etkili bir biçimde hissettirmek suretiyle, Kur'an'ı doğru okuyabilenlere son derece değerli bir ders veren ayetlerin ardından, Burada da insanlar, bu dersten yararlanarak helal ve temiz olan şeylerden yiyip içmeye, şeytanın izinden gidip haramlara bulaşmamaya çağrılmaktadır. Çünkü şeytan, insanların düşmanı olup onlar için daima ve yalnızca kötü şeyler ister, onları haramlara, edep dışı davranışlara, Allah hakkında onun her bakımdan yetkinliği ve yüceliğiyle bağdaşmayan sözler söylemeye kışkırtır. Kuşkusuz bu uyarılar öncelikle Kur'an'ın ilk muhatabı olan müşriklere yöneliktir. Bununla birlikte söz konusu uyarılar bütün insanlar için hayati değer taşıyıp müminlerin de helale harama riayet etmeleri, şeytanın kışkırtmalarına karşı daima dikkatli ve ihtiyatlı davranmaları gerektiğini ima etmektedir. Şeytanın izinden gitmek, onun kışkırtmalarına, dürtülerine açık ve zayıf bir ruha sahip olmak demektir. Bundan kurtulmak ise en başta güçlü bir imana, her türlü dini ve dünyevi konularda doğru ve yeterli bilgiler yanında, kısaca takva kavramıyla ifade edilen yüksek bir dini ve ahlaki duyarlılık geliştirmeye bağlıdır. Bu şekilde ruhsal donanıma sahip olan insanlar, kendilerini şeytanın kışkırtmalarından koruyacak kudret ve imkanı şeytani baskılara karşı direnecek irade gücünü de kazanmış olurlar. Nitekim başka ayetlerde bildirildiğine göre şeytan son derece kurnazca, hileli, aldatıcı yollara başvurarak insanları yoldan çıkaracağına and içmiş. Sadece... Allah'ın ihlaslı kullarını yani Allah'a yürekten bağlı olup bütün içtenliğiyle ve tam bir kararlılıkla O'nun yolundan giden, Allah rızasını bütün ölçülerin üstünde tutan gerçek dindarları yoldan çıkaramayacağını ifade etmiştir. Kuşkusuz şeytanın musallat olmadığı, yoldan çıkarıcı duygu, düşünce ve davranış telkin etmediği hiçbir insan yoktur. Bu suretle şeytan insanın içine bir kötülük işleme arzusu da sokabilir. Fakat Hz. Peygamber'in bir ifadesine göre kim bir kötülük yapmayı içinden geçirir de bunu yapmazsa Allah ona bir tam iyilik hasene yazar. İşte bu iyilik ihlaslı, temiz yürekli, takva sahibi müminin şeytanın isteğine karşı koymasının bir ödülüdür. İnkarcılara iman etmeleri için bir kısmına daha önce işaret ettiğimiz pek çok bilgi verilip uyarılar yapılarak sonuçta Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde sanki kendilerine bu bilgiler hiç verilmemiş, bu uyarılar hiç yapılmamış gibi hala biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız, onların yolundan gideriz dediler. Kur'an tam bir taklitçilik, bilinçsizlik ve körlük örneği olan bu cevap karşısında ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa, buyurarak bilgide ve yaşayışta doğruya ulaşmanın iki temel aracını göstermektedir. Bunlardan biri akıl, diğeri de hidayettir. Aklı kullanmak kuldan, hidayet vermek Allah'tandır. Bu sebeple kul, aklını kullanıp, her konuda doğruya ulaşabilmek için kendisi bakımından mümkün olan bütün sebeplere başvurmanın yanında, Allah'ın müsebbibül esbab, sebeplerin yaratıcısı olduğunu da asla unutmamalı ve başarıyı daima ondan beklemelidir. Kötü niyetli insan ne aklını doğru kullanıp aklın buyruğuna uyabilir ne de hidayete layık olabilir. Esasen ayette anılan inkârcıların taklitçiliğe saplanarak akıl ve hidayet yolundan mahrum kalmalarının temel sebebi de Kur'an'ın ve Hz. Peygamberin uyarılarından rahatsız olmaları ve bu kurtarıcı çağrıya kötü niyetle yaklaşmalarıdır. Bu tutum sadece o dönem taklitçilerine özgü de değildir. Basiretsizlik, bilinçsizlik, kötü niyet, çıkarcılık gibi çeşitli psikolojik zaaflar, kompleksler yüzünden ruhları kötürümleşmiş, şeytanın kışkırtmalarına açık ve dirensiz hale gelmiş insanlar, her devirde atalarımızın yolu dedikleri yanlışlara taasupla bağlanarak akıllarını sağlıklı ve gerektiği gibi kullanma, hidayetten nasiplenme imkanlarını kendi elleriyle ortadan kaldırmakta, Allah'ın kitabı ve peygamberi aracılığıyla bildirdiği hakikatlere karşı direnmek suretiyle dalalette kalmayı sürdürmektedirler. Taberi ve i̇bn Atiye gibi önde gelen müfessirler bu ayetle ilgili başlıca iki yorum aktarmışlardır. A. Hayvanın kendisine seslenen çobanın sesini duyduğu halde ne söylediğini anlamadığı gibi, kafir de kendisine açıklanan ayetleri, tebliğ ve davetleri duyar da bunların içerdiği hakikatleri bir türlü anlamaz, bu sebeple de inkarından vazgeçmez. B. Kafirlerin söylenenden hiçbir şeyi anlamayan putlarına yakarışları, çobanın ne söylediğini anlamayan koyunlarına seslenip durmasına benzer. Birinci yoruma göre ayet, kafirlerin İslami tebliğ ve davet karşısındaki anlayış kıtlığını ve duyarsızlıklarını dile getirmekte, ikinci yoruma göre ise kafirlerin yakarışlarını duymaktan bile aciz olan putlara değer verip tapmalarını kınamaktadır. Taberi ayetin Yahudilerle ilgili olduğunu ileri sürerek birinci yorumu tercih eder. İkinci yorum ise ayetin müşriklerle ilgili olduğu ihtimaline dayanmaktadır. Ancak bu ihtimale birinci yorumda uygun düşmektedir. Kafirlerin atalarının yolunu körü körüne taklit ettiklerini anlatan bir önceki ayetle 171. ayetin ''Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.'' mealindeki son cümlesi dikkate alındığında ilk yorum daha isabetli görünmektedir. Son iki ayette genel olarak insanların körü körüne eskiye bağlı kalmalarının doğru olmadığı, yeni fikirlere kulak verip insaflı ve ön yargısız bir şekilde bunları akıl ve vahiy ölçülerine vurarak değerlendirmek gerektiği bildirilmektedir. Bu, Kur'an'ın her vesileyle üzerinde durup önemini vurguladığı objektiflik ilkesidir.